Tamam, ha, tamam. Tamam. Devam edeyim mi? Etme. Hayır <gülüyor> abi. 3 kayıttayım. Bu da kayıtta, o da o da kayıtta. Evet, kayıtta. Başlıyorum. <gülüyor> bir tanesi aynen şunu sordu. Allah bazılarının cehenneme gideceğini biliyordu. Evet. E cehenneme gitmeyen varlıklar yaratamaz mıydı? Yarattı zaten. Onların adı melek. İnsan ise başka bir segmentin ürünü. Özgür bir irade. Sınırı olduğundan cehennem gibi bir olayda süt sahibi tamamen kendisi oluyor. Bazısı şunu diyebilir, ben samimi şekilde bu imtihandan memnun değilim. Madem dediklerinde samimisin, ölüp çık o zaman imtihandan. Ve arkadaş şöyle devam etti. Hani ruhlar yaratıldığında bir söz vermişti ya Allah'a. Evet, e ben o sözü de hatırlamıyorum. Azizim, zaten Sözler unutulur diye insanlar günlük hayatlarında senet yaparlar. İşte Allah'a verdiğimiz o sözün senedinin adı Kur'an, aç bak, bütün söz ve yeminlerini orada bulacaksın. Devam edeyim mi? Gel, gel ek oyuncu gel. Hocanın yaptığı sınav esnasında kitabı açabilir misin? Açamam abi. O zaman cevapları oradan kontrol edemezsin. Evet. Peki sınav bittikten sonra hocanın sorduğu sorulardan doğru mu ve yanlışın var mı yok mu diye açıp bakabilir misin? Abi cümle çok uzun. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun sinapsdan ayrıldı. Peki diyorum sınav bittikten sonra benim o cevaplarım hani iki artı 2 eşit üç buçuk yazıyorsun ya. Benim o cevaplarım doğru mu yanlış mı diye kitap açıp kontrol edebiliriz. edebilirim. Aynen o şekilde. Senin verdiğin yemin zihnine mühürlü olsaydı bu sınavda olmanın bir anlamı kalmazdı. kitap açıp bakmak olurdu. O yüzden cenab Allah'a verdiğin o sözler ve senetler Kur'an'ın içinde sınav bittikten sonra sana ayan beyan doğru mu yaptın, yanlış mı diye gösterilecektir. Çok uzun oldu yine senin için. Yok abi güzeldi. Güzel miydi? Bana söz hakkı vermedin ya güzeldi. <gülüyor> ne <gülüyor> anladın? <gülüyor> ha? Ne anladın? Abdülkadir geliyor. <gülüyor> Bir şey diyeceğim, aynısını tekrarlayabilir misin? Hayır. Yani yapamaz mısın gerçekten? Ya bu da... Konvoy geçti abi, o yüzden. Yok yapamam. Dur hemen gitme. Tamam. Neden tıp fakültesine az insan giriyor diye isyan edebilir mi insan? Edemez tabii. Niye edemezsin? Çünkü taban puanları çok yüksek. <gülüyor> Buyurun sebep bu yani. <gülüyor> Kapa. Allah razı olsun Ervadi. <gülüyor> nasıl? Nasıl? Birbirlerine anlatacağım. Nasıl tıp fakültesine giriş seçmeyle oluyor? Yoksa önüne gelen kasap bizim doktorumuz olabilirdi. <gülüyor> Aynen öyle de. Cennet ve cehennemi de. Cenabı Allah insan tercihinde bir seçme ürünü bulakmış. şu an burada olsa. <gülüyor> Anladın mı Atkeni? <gülüyor> Dur devam edeceğim bekle. Demek Allah bize seçenek sundu. Biz de ne olmak istediğimizi tercih ettik. İşte o tercihin bütün mesulü sen olduğun için Allah sadis mi gibi akla, mantığa aykırı bir soru Soramazsın. Sorarsan bunun gibi olursun. Dur devam edeceğim. Bekle. Sen gidebilirsin. Ben mi? Hı hı. Soru sahibi devam ediyor. İyi de abi. Hadi cehenneme gönderebilecek varlıklar tamam. Orası da tamam. Nereye gideceğimiz biliniyor mu? Kader o da tamam. İlim malumat abi. Şu cümleyle ile kader konusuna girmeden soruya gireceğim. Allah geçik var başka bir Bu kadar yeter mi devamını getireyim. Ben. Yani bir sonu yok abi anlat abi. Ha? Sonunda video bitme daha başkan. Sonsuz video diye paylaşalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Bitti bunun sonu yok. <gülüyor> <gülüyor> kapat. <gülüyor> İyi mi? Kapat kapat ya. Aynen güzel kapatıyorum abi. Abi niye kapatıyoruz ya? Ne, ne bileyim güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Sonsuz Yetmez güzel. Mi? İsmi güzel. Yani yani. Sonsuz video. Çok güzel. Son... Sonsuz video. Abi ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi değil mi? Cev Cevap oldu sanki. Bence güzel. Tamam. Bence de güzel. Ben Buraya da alırız Son... <gülüyor>